İklim Acil Dünya acil durum ilan ediyor Hazırlayan ve sunan Can Tombil Herkese merhabalar 94.9 Açık Radyodosunuz ve İklim Acil programı başladı. Ben Can Tombil desteği içinde dinleyicimiz Alper Uyar'a teşekkür ederek programımıza başlamış bulunmaktayız efendim. Bu hafta bir etkinlikten bahsedeceğiz sizlere. Yeşil Düşünce Derneği ve Yeşiller Meclis tarafından organize edilen 16. Yeşil Diyalog Toplantısı gerçekleşecek. Yarın saat 18 özür dilerim 18 Ocak'ta İstanbul'daki Taksim Hill Otel'de her yıl farklı bir tema çerçevesinde gerçekleşiyor yeşil politikaları tartışmak üzere bu buluşma fikir alışveriş yapmak, deneyim paylaşmak ve politikaların yeniden üretim süreçlerini desteklemek üzere harekete ilgi duyanların bir araya geldiği yeşil diyalog toplantılarının bu seneki konusu Yükselen Yeşil Hareket. Yeşil Düşünce Derneği tarafından ve Yeşiller Meclisi tarafından organize ediliyor 16. Yeşil Diyalog toplantısı. Ve son yıllarda Avrupa'da Yeşillerin yakaladığı siyasi başarıların değerlendirileceği birinci bir oturumla beraber başlangıcı yapılacak. Yeşil Hareket'in dünyadaki politik gündemi içerisindeki, politik gündem içerisindeki yeri ağırlaşan iklim krizi ve buna karşı gelişen hareketlerin sosyal ve siyasal etkilerinin üzerinde tartışılacağı bir platform aslında olacak bu seneki etkinlik. Öte yandan Avrupa'daki yeşillerin yükselen iklim adaleti ve sosyal adalet taleplerine verdikleri yanıtlar da çözüm önerileriyle beraber politik düzlemde kazandığı başarılar da konuşulan konular arasında olacak. İkinci oturumda yeşillerin bir süredir yükselişte olan sağ popülizmle çatıştığı sosyal, ekonomik ve ekolojik alanlar ele alınacak. Biyanet'in internet sitesi üzerinden aktarıyorum bu haberi de size bu bilgileri. Yeşil Hareket'in özgürlük, demokrasi ve insan hakları gibi konularla ortaya koyduğu politikalar ile sağ popülizm karşısında oluşturduğu alternatifler ve özellikle iklim krizi, temiz suya erişim hakkı, temiz hava hakkı gibi konularda yükselen taleplerin yeşil politikalar etrafında yarattığı dayanışma imkanları incelenecek. Programı internet sitesinden görebilirsiniz Yeşil Düşünce Derneği'nin ve Yeşil Gazete'nin aynı zamanda Biyanet'in. Orada de detaylarda mevcut. Sanırım kayıtlar dolmuş olmalı ama tekrardan bir kontrol etmekte fayda var. Bu etkinlik 16.sı düzenlenecek bu etkinliği. Yarın ben de orada olacağım ve neler konuşulacağımızı belki önümüzdeki haftalarda tekrardan size aktarabilme fırsatı bulabiliriz. Ama bugün bir konuğumuz var. Hem bu etkinlik dolayısıyla İstanbul'da. ...olan bir isim. Yeşiller'in... ...Yeşiller Meclisi üyesi. Aynı zamanda... ...araştırmacı yazar. Orhan Esen... ...hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Can. Umarım... ...İstanbul'daki vaktinizi iyi geçiriyorsunuzdur. Bu vesileyle de hem yazılarınız üzerinden... ...sizi takip ediyoruz. Hem de Kanal İstanbul... ...üzerinde yaptığınız turlar dolayısıyla... ...haberleriniz geliyor. Ve Yeşil Meclis'ten... <gülüyor> ...yavaş yavaş oluşmaya başlayan... ...Yeşil Meclis'ten de bahsedebilme... ...fırsatı bulabiliriz diye düşündük. İlk olarak bu... Yeşil Diyaloğun 16. Yeşil Diyaloğun yükselen yeşil hareket konusunda biraz daha e, odaklanmak istiyorum ben. Şu andaki durumu nasıl görüyorsunuz? Özellikle Avrupa'daki yükselen yeşil hareket üzerinden bakıldığında. Evet. Almanya'da yaşıyorum. hani Oradan görebildiğim e, yeşillerin e, bir şekilde hani merkez sol politikada sosyal demokratların e, yerine geçmeye e, başladığı yönde. Aslında ikisi arasında bir... E, E, yeniden güç dengelenmesi gibi bir şey oluyor evet. e, temelde. E, yani sosyal demokratlar şu anda inişteler e, net bir şekilde yeşiller yükselişte. Hani bu bak, Almanya için mi geçerli? Almanya Almanya için çok net bunu hani görmek e, mümkün e, iki sarısı bir tahtaravalli cehsi gibi. Bunda belki mesela şunun çok etkisi oldu. E, yani anahtar olay diye düşünüyorum bu e, hambah ormanı cehisi evet. vardı yerde yani burada da duyuldu tahmin ediyorum. Evet. E, i̇şte orada hani bir grup aktivist işte e, kömür madenleri için e, ortadan kaldırılacak bir ormanı işgal ettiler sonrata işte polis tarafından işte çıkartıldılar falan ve bayağı bir uzunca bir direniş oldu o galiba kamuoyunun dönmesine çok anahtar bir olaydı geçen sene Hamba e, ormanı hikayesi Çünkü sosyal demokratların yani klasik e, politikası onlar her zaman kömür lobisinin Partisi olarak geçiyor evet. Çünkü yani, e, sendikalar işte istihdam Çünkü kömür her şeye rağmen hala e, hani Almanya'da çok önemli bir e, sektör. E, yani e, ocakların çoğu kapanmış olsa çok ciddi istihdam sağlıyor. Ekonominin bayağı motorun niteliğinde bir e, sektör. Aslında Almanya'da bütün şey, demir çelik işte. E, kurucusu yani Almanya yapan şey bir tanesi kömür. Çok geleneksel olarak özel sosyal demokrat, demokratların çok angaja olduğu e, bir politika. Hani yüzyıllık bir angajmandan söz ediyoruz. Çıkamadılar tabii oradan hiçbir şekilde ve bu aslında tam da iklim krizinin ağırlaştığı bir dönemde. işte şey yaptı yani bu dengenin böyle o kaymasında galiba çok anahtar, sembolik bir öneme sahip oldu diye düşünüyorum. Zaten iklim krizi bir yandan yani işte derinleşirken aşırı sağın tabii ki net olarak yani bir iklim hareketi karşıtı bir pozisyona gelmesi. Yani şunu söyleyebiliriz artık hani göçmenlik meselesi İslamofobi temaları unutuldu pek konuşulmuyor. Yani şu anda hani aşırı sağ temel olarak E, malzemesini e, iklim meselesinden devşiriyor. Devşirmeye başladı. Tabii, tabii, tabii. Yani Greta karşıtı şu anda çok net olarak hani e, şey Almanya'da artık e, popülist radikal sağın temel motifi haline geldi. Evet. Çok net. Sabahleyin sizin önüyle de konuşurken Hı -hı. Macaristan'da Viktor Orban'ın e, yeni yeşil politikasını açıkladığından bahsediliyordu. Bir diğer taraftan da bu sağ politikaların içerisinde bu konuya angaja olmaya çalışan liderler ya da Kesinlerden bahsedebilmek mümkün olabilir mi yakın bir tarih içerisinde? Ne düşünüyorsunuz? Ee, Orban yapabilir bu e, şeyi. E, Şark azının. E, evet, çünkü şimdi unutmamak ki hani Orban sonuçta e, son tarihte kendisi liberal e, bir siyasetten geldi evet. ve popülist sağ e, çarptı ve karşısında e, kendisini zorlayan siyaset yeşiller. Yani bu da peşte e, belediye seçimleri e, de sonuçta bir yeşil. E, Aday kazanı gerçi Karıştırmayı e, buna karşı bir hamle olarak e, bir e, yani yeşil değil e, ilan etmiş olması Orban'ın akıllıca bir taktik. E, şimdi Almanya'daki durum çok farklı. Yani Almanya'daki durum çok farklı. Şimdi Almanya'da e, biraz şöyle e, bakmak lazım. AFD yani Almanya için alternatif aşırı sağ. E, ...parlament ve bütün siyasi hayatta izole vaziyette. Bir yandan yükseliyorlar, hızlı bir şekilde yükseliyorlar. Gerçekten yani ürkütücü bir şekilde yükselen bir hareket. Yani 1920'ler Weimar Cumhuriyeti benzetmeleri çok sık yapılıyor. Bir anlamda yanlış değil ama aslında çok farklı bir dönemdeyiz diye düşünüyorum. Şimdi e, sokakta yani, bir karşılığı var mı Afiyetini peki? Var tabii ki yani 20'ye dayanmış oy oranı var şu anda AFD'nin e, şu anda e, işte e, Doğu e, Almanya'daki eyaletlerde net bir şekilde e, birinci parti e, konumunda e, yani gümbür gümür geliyorlar bir yandan. Yani, bir yaralar göçmen karşıtı protestolarıyla beraber sokaklara e, deniyorlardı. E, evet e, yani göçmen karşıtı e, siyasetlerde özellikle sokağı çok sıkı mobilize edebiliyorlar. Ee, ve gerçekten ürkütücü e, şeyler yaşandı son bir yıl içerisinde. E, ben yine de yani Weimar Cumhuriyeti e, karşılaşmasının ihtiyatla alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok temel birkaç fark var. Yani Hı -hı. Weimar Cumhuriyeti'nde Naziler e, gayet net olarak kendileri dışındaki sağı adım adım yuttular ve e, bir şekilde e, onları ...kendi politikalarına bağladılar. Solda çok net olarak bölünmüş vaziyetteydi. Yani sosyal demokratlar ve komünistler... ...Birinci Dünya Savaşı öncesindeki... ...savaşa girme girmeme Hı -hı. tartışmasına ötürü bir... ...çok net bir... ...birbirlerini ihanete suçlama noktasında... ...bir e, karşılık içerisindeydiler. O anlamda aslında... E, ...Nazi hareketinin... E, ...şey yaptığı... ...giderek kendine bağladığı bir sağ... ...ve karşısında çok net... E, ...kamplaşmış bir e, sol e, söz konusu. Bugün biraz durum farklı... Bir kere şeyin karşısa şu anda yani radikal sağın karşısındaki temel güç sosyal demokratlar veya sol parti değil yeşiller. Evet. Bu çok temel yani, yani şu anda kutuplaşma aslında Almanya, Almanya siyaseti tamamen AFD ile yeşil yeşiller parti evet. arasında. Yani kutbun iki ucunda şu anda yani ideolojik kutupta bu iki güç var. Ve ortası net, net, net. da eriyor. Ortası eriyor. Yani sosyal demokratlar var, hristiyan demokratlar. ikisi de hızla eriyor. Yani, ikisi büyük, yani sadece sosyal demokratlar değil, hristiyan demokratlar da eriyorlar. Hristiyan demokratlar şeye kaybettikleri gibi, yani AFD'ye kaybediyorlar gerçekten. Bunu söylemek lazım. Yani AFD'nin temel oy deposu, hristiyan demokratlar. İlginç bir şekilde sol partiden de tepki oylarını aldıkları görülüyor. Özellikle Doğu tepki oyları eskiden sol partiye giderken şimdi AFD'ye gidiyor. Afediyi biraz da bir Doğu Almanya'nın e, yerel partisi gibi de görmek lazım. Batı'da çok fazla oy almıyorlar. E, fakat şöyle bir şey var yani yeşiller bu noktada e, Weimar macunetle olmadığı bir şekilde e, sağdan oy alma potansiyelleri var yani e, liberallerden ve sen devokatlardan da bir miktar oy alma imkanları var. E, Hangi ve... argümanlar üzerinden peki? İşte iklim krizi, i̇klim, krizi. Tabi, iklim krizi meselesi tabii. İklim krizi meselesi tabii çok e, şeyde. Ee, ve burada çok önemli bir şey var. Yani Hristiyan Demokratlar... E, ...en azından parti yönetimi çok net bir şekilde... E, ...radikal sağa kapalılar. Hı hı. Bu e, yani... ...20'lerden çok temel bir fark. Yani Hristiyan Demokratların burada... E, ...gayet net bir şekilde bir... E, ...yani anayasal... ...ve... ...liberal demokrasiyi savunan bir çizgide durmaları... ...ve e, AFD'yi çok net olarak dıştalayan... ...onlarla bir... ...hani dememe politikası üzerine gidiyor. Bu e, tabanda oy kaybetmeler yol açıyor. Hı hı. Tabanda yani taban kaybediyor... ...fakat partik noktada çok sağlam duruyor. Yani bu anlamda aslında... ...zaten AFD'nin çıkmasının bir nedeni... ...Merkel'in solcu bir politikacı olması. Yani özellikle bu göçmen e, göç hikayesinde... ...kapıları açması... E, ...zaten... ...olayı tetikleyen mesele... ...Afiyet'in ayrılmasını ve güçlenmesini sağlayan şey... ...zaten Merkel'in göç politikaları... ...Merkel'in göç politikaları aslında çok açık... ...yani şöyle açıklamak mümkün... ...tamamen... endüstrinin sanayinin... ...gereksinmeleri çerçevesinde açtı... ...çünkü Almanya'da bir iş gücü açığı var... ...yani aslında göçü bir fırsat olarak gördü... Evet. ...Alman sermayesi... ...o anlamda iş gücü açığını kapatmak... mevcut iş pazarını terbiye etmek üzere kapıların açılması e, politikasıydılar. Merkel bunu uyguladı. Yani. Merkel solcu olduğu için yapmadı bunu. Tamamen e, pragmatik sebeplerden. Gayet sonra. pragmatik. Yani e, aslında tamamen yani Alman'daki e, pazar ekonomisinin daha, işli, daha iyi işlemesi için açıldı kapılar. Evet. E, ama burada işte. E, Tabii ki sağ bu noktada tamam bildiğimiz, bütün bildiğimiz kültürel argümanları kullanarak, İslamofobi'yi kullanarak, her türlü ükçü argümanı kullanarak bel altı vuruşlarla tabanını güçlendirdi. Oyları devşirdi. Devşirdi tabii. bir şekilde. Ee, Avrupa genelindeki böyle bir durumdan bahsedebilmek mümkün mü genel olarak? Şimdi bu analizi yapmak için yani benim biraz şey hani haddimi aşar Anladım. diye şey yapıyorum. Avrupa genelinde... Tabii Avrupa parlamentosu yani. Ee, Tabii sonra. yani e, sonuç olarak e, yani Yeşil Hareket'in bir e, genel e, şeysi, e, bir yükselişi var e, gayet açık. Ama şimdi ülkeler bazında motifler çok farklı oluyor. Yani şimdi Hı. işte Hollanda'da, Belçika'da her tarafta tabii bir şey. Yeşiller bir yükselişte. E, bu anlamda ama Şimdi tekil ülkelerin e, şeylerini e, yani her ülkeye özgü farklı koşullar oluyor. E, yani önlemimiz Hollanda'da işte şey... ...Veli Dersin e, hareketi geriletildi ciddi bir şekilde e, orada e, hani Almanya'dan farklı olarak e, toplum gerçekten hani e, sandık başına giderek Hı -hı. aslında e, tavrını koydu ortaya ve aslında o, e, oradan şey yeşiller kazandı. Ama şimdi her ülkenin biraz çok e, kendine özgü farklı ülkeleri evet. var ama iklim krizinin bir genelde e, tetikleyici olduğundan oldu Evet ya bu çok açık. Evet. E, Peki Türkiye'deki tartışmalar, Yeşillerin Türkiye'deki varlığı ve aynı zamanda bu politikaların tartışıldığı bir alan olarak da görülmeye çalışılan yeni oluşumlardan da bahsediyoruz. Hı hı. Yeşiller Meclisi evet. de bunlardan hı hı. bir tanesi, siz de kurucularındansınız hı hı. aynı zamanda. Oradaki gelişmeler ne durumda diye sormak istiyorum size. Şimdi oradaki gelişmeler aslında işte bu Macaristan tartışmasını aslında gündeme getirme isteğimde biraz ondan kaynaklı. Oradaki tartışmaya aslında bir katkı diye Macarların... ...bulunmasını çok istemiştim. Çünkü e, galiba mesela... ...Mercelistan çok temel bir farkın... E, ...bu noktada olduğunu düşünüyorum. E, biz daha henüz çok... E, ...genel ve hani, ilkesel bir... E, tartışma üzerinden gidiyoruz. Evet. E, şimdi işte Budapetçe seçimlerine... ...baktığımızda yani gördüğümüz şöyle bir şey var. E, e, bu... ...Gelgele Karayet Sonu'nun hakikaten iyi bir... E, ...siyasi bir deha e, anladığım kadarıyla. Yani %2'lik oy tabanı olan bir partiyi... Şu anda işte Budapest'de %50 artı oyla dörtlü bir koalisyon içerisinden zafer i̇şte götürdü. Yani şimdi İstanbul'daki işte İmamoğlu durumuyla kıyaslamak mümkün. Hem evet hem de değil çok farklı. Çünkü hani buradaki bir hani bir tek parti şemsiyesi üzerinden yani CHP'nin diğer siyasetleri yani işte İyi Parti'den HDP'ye giden bir seçmen tabanını <gülüyor> bir şekilde... işte e, hani kazan hepsini alır e, mantığı içerisinde bağlamasıyla olmuş e, bir hikaye. E, bu da de dört partinin koalisyonu söz konusu. Şimdi bu önemli. Yani dört parti bir koalisyon ve anladığım kadarıyla buradaki yeşiller bu küçük yeşil parti. Her beşe diyalog isimli parti. Ana yeşil partiden ayrıla, ayrılarak e, oluşan parti. O da ilginç çünkü e, ayrılma nedeni kimlerle e, ulusal siyasette eee koalisyon yapacağız. Kimle birlikte çalışacağız? Evet. Konu, e, tartışması yüzüne ayrılıyor. Yoksa genel e, politika üzerine değil. Burada ilginç yani... Şimdi, e, Büyük Yeşiller Partisi... yani Avrupa Yeşillerinin üyesi olan e, parti. Başka bir siyaset mümkün e, isimde Türkçe çevirisi bu olan e, parti. E, i̇lginç bir şekilde Orban karşısında e, aşırı sağla e, koalisyon yapıyor. Yobik Partisiyle e, Yobik Yobik'le beraber çalışıyor. Yani Karason ise ayrılıp, partiden ayrılırken sosyal demokratlarla adı sosyalist parti olan ve aslında postkomünist parti yani eski devlet partisi işte 30 yıl önce kadar devlet patron parti dönüşümden sonra sosyalist parti adını alıyor ve bugün bir sosyal, sosyal demokrat ama pragmatik bir sosyal demokrat parti kendisi, evet. kendisi siyasi hayatına o partide siyasi danışman olarak başlamış. Daha sonra Yeşiller Partisi'ni işte bu başka bir siyaset mümkün partisini kurarak kendisi siyaset atılıyor. Yani Sosyal şey aktif siyasi üyesi olmuyor. Danışman olarak orada çalışıyor. Ee, ilginç bir şekilde e, kendisinin uzmanlık alanı da e, tamamen kamuoyu araştırmaları. Hı hı. E, siyaset bilimci, kamuoyu araştırması uzmanı, kamuoyu araştırmaları üzerinden sosyal demokratlara e, danışmanlık veriyor. Sonra kendi partisini kuruyor, kendi partisini hızla e, geliştiriyor. Fakat parti tabanının ilginç bir şekilde e, burada Yobik'le e, aşırı sağla e, nedense bir e, koalisyon e, şeysi var, eğilimi var. Bunun üzerine oradan ayrılıyor Ve yine sosyal demokratlarla e, koalisyon yapma, onlarla birlikte çalışma çizgisi üzerinden ayrılıyor. E, ve bu çizgiyi ısrarla bir 7-8 yıl kadar sürdürüyor. E, bu koalisyonu iki partiyi daha katıyor. Bir tanesi demokratlar, diğer liberaller. Hı hı. Demokratlar diye adlandırdığımız parti, o da ilginç bir oluşum. E, şimdi Orban, işte bizim Erdoğan'ın muadili Orban, onda bir mega projesi var. Evet. ...tabii öyle göç almayan, büyümeyen bir şehirde... ...hani bu inşaatlı olacak bir şey... ...bunu bir eventle, e, Hı -hı. bir etkinlik yapmak istiyor. Budapest'in olimpiyatlara aday olmasını Hı -hı. E, savunuyor. Genel olarak kullanılan evet. argümanlardan bir evet. tanesi. Evet. evet, yani olimpiyat... İşte İstanbul evet. için de konuşuyorduk. Evet, yani. yani işte bir şey... Yani ...biz en büyük şey olimpiyat düzenledik evet. hikayesi. Ve Budapest'in olimpiyat düzenlemesine karşı bir sivil toplum hareketi oluşuyor... Hı -hı. ve e, o kadar başarılı oluyor ki e, Orban e, adalılık yapmaktan vazgeçiyor e, geri çekiliyor ve bu sivil hareket e, bir partiye dönüşüyor siyasi partiye dönüşüyor Demokrat Parti bu. Hı -hı. Bu tip bir hareketin aynı zamanda siyasi bir oluşum evet, haline geldiğini evet, de örneği. Yani doğrudan da Olimpiyatlara hayır hareketi bu da peşinde bir siyasi parti haline geliyor ve bu işte e, Karasoni'nin kurduğu e, dörtlü koalisyonun partilerinden bir tanesi bu. Bir de liberaller bildiğimiz klasik e, liberal e, parti. E, sosyal demokratlar ve e, kendisi, küçük yeşil parti sonuçta adı diyalog. Evet. Şimdi buradaki önemli hikaye şu. Yani buradaki e, bu küçük yeşil parti, diyalog ismini alan parti tamamen kendi ülkesindeki reel siyasi durumdan yola çıkarak tamamen o siyasete müdahale ediyor. Çok net bir şekilde yani gündemi yani e, aslında ormanın e, çoğunlukçu e, rejimle karşı bir karşı evet. hegemonya oluştu ve bunu başarıyor. Evet. Şimdi bu çok önemli. Bizim e, siyasi taçması hiç noktada değil. Biz e, çok daha genel ilkesel düzeyde siyaset tartışıyoruz. Hı hı. E, bu anlamda herkeş Türkiye'de de çok ciddi bir şekilde bir, bir, sürü şu an siyaset dönüyor yeni partiler yeni oluşumlar ortaya çıkıyor. Bunların olduğu ortamda aslında tam da biz e, yeşillere ekmek var aslında. Evet. E, bunu konuşmamız gerekiyor. Bunu konuşmak için işte ancak bir küçük yeşil partinin Başarılı olmuş olduğu Butapeş örneği bizim için çok önemli. Evet, Bunu doğru. dinlemek ve öğrenmek için Macarları çağırmak istedik. Çok sonunda kalacağım. Gelemediler. İhale bana kaldı. <gülüyor> Niye gelmeleri gerekir diye anlatacağım sonuçta evet. Ama yani burada da bir tadımlık bir sohbet gerçekleştirmiş evet. olduk. Yer evet. iki evet. etkinlikte neler konuşulacağına evet. dair. Vaktimizin doğru. de sonuna geldik. Kusura bakmayın bıçak gibi kesmiş gibi oldum bu evet, evet. güzel sohbeti. Ama belki önümüzdeki haftalarda da devam edebilecek bir şekilde de olabilir kaydımız. iklim acil programında kimler var diye soracak olursanız aynı zamanda bu etkinlikte birçok yakından açık radyodan da yakından tanıdığımız isimler var ee, Ümit Şahin'in e, moderatörlüğünü yapacağı ve konuşmasını yapacağı iklim aktifimiz ve sosyal hareketlerin siyasete etkisi isimli bir e, oturum olacak onun hemen öncesinde girişte zaten e, Avrupa'daki Avrupa Yeşiller ve sol politikaların tartışılacağı Avrupa Yeşiller Partisi es sözcüsü Evelyn Hoyt de Brok'un katılacağı bir etkinlik olacak bir oturum olacak ardından gene programcılarımızdan Pelin Cengiz'in moderatörlüğünü yapacağı sağ popülizm ve kutuplaşma karşısındaki yeşil siyaset başlayacak ve sezin öneinde sağ popülizm ve yeşil hareketin çatıştığı alanlar üzerine yaptığı bir konuşmadan sonra da e, akademisyen Ahmet Atıl Aş Aşıcı'nın ve Yeşiller Meclisi'yi ye At Ahmet Atıl Aşıcı'nın yeşil yeni düzen e, oturumu olacak ve son üçüncü oturumda da Küresel ve yerel yerel politik gündeme dair bir açık diyalog gerçekleşecek. O da 15-20 ile 17 arasında. Kayıt için tekrardan Yeşil Düşünce Derneği'nin sitesine bakabilirsiniz. Ama biz orada olacağız ve bu konuları bugün size tadımlık olarak dinlediğimiz konuları tartışmaya da devam edeceğiz efendim. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Umarım tekrardan konuşabilme fırsatı bulabiliriz. Klima acilinde bu şekilde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere efendim.